أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Amin. Kardeşlerim, imanın şubeleri dersine devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz imanın şubelerinin yedincisi. Bu da öldükten sonra tekrar dirilmeye iman etmektir. Ki bu da imanın şubelerinden bir tanesidir ve bu konuda birçok ayet Kur'an'da mevcuttur. Bunlardan bir tanesinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki <gülüyor> <gülüyor> O kafirler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. Tegabun suresi 7. ayet-i kerimesinde. Ve yine diyor ki Allah Azze ve Celle'ye قُلِ اللّٰهُ يُحْي۪يكُمْ ثُمَّ Onlara de ki, Allah Azze ve Celle sizi yaşatacak, sonra da öldürecek olandır Allah Azze ve Celle. Ve yine buyuruyor ki, اَفَحَسِبْدُمْ اَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Sizleri diyor, bir oyun ve eğlence olsun diye mi yarattığımızı zannediyorsunuz? وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Sonra sizlerin bizlere tekrar geri döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz diyor Allah Azze ve Celle Muminun Suresi 115. ayeti i Kerimesinde. İman hadisini hepiniz biliyorsunuz. Cibril Aleyhisselam Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a iman nedir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselam Allah'a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Öldükten sonra tekrar dirileceğine ve her şeyiyle kadere iman etmektir buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Öldükten sonra tekrar dirilmeye iman dediğimiz zaman bu bedenlerin tekrar diriltileceği ne olursa olsun. isterse yırtıcı bir hayvan tarafından parçalanmış olsun, isterse denizin en dibine gitsin, giderse gitsin. Ee, ne olursa olsun, yeryüzünde o beden nereye dağılırsa dağılsın ne olacaktır? Allah Azze ve Celle o bedeni hangi halde olursa olsun tekrar bir araya getirecek ve öldükten sonra tekrar Allah Azze ve Celle ne yapacaktır? O bedeni toprak olduktan sonra tekrar diriltecektir. Evet, hatta alimler diyorlar ki kardeşlerim, Anne karnındaki cenin bile eğer ona ruh üflenmiş ise ne olacaktır? O dahi diriltilecektir. Ama eğer tam yaratılışını anne karnında tamamlamış, tamamlamamış ise ve kendisine de ruh üflenmemiş ise ki bu cenin anne karnındaki cenin ölü hükmündedir. O da diğer ölüler mesabesindedir. Allah Azze ve Celle diyor ki bu konuyla alakalı kıyamet sahnelerinden bir tanesi inne zelzele tes saati şey'un azimdir. Muhakkak ki kıyametin sarsıntısı çok şiddetlidir çok azimdir diyor Allah Azze ve Celle yevme taravneha tezheru kulle murdi'atin amma arda'at o sahnede o kıyamet sahnesinde bir anne diyor çocuğunu emziren bir anne ne yapar? Çocuğunu unutur. Ve tada'u kulli zəti kulli zətin, kulli hamli hamleha ve yine o kıyametin sarsıtlısında hamile olan kadın da ne yapar? Çocuğunu düşürür, diyor Allah Azze ve Celle. Buradaki e, ayetten maksat en iyisini Allah Azze ve Celle bilir. Hamileyken önemli bir kadın. Daha sonra ne yapılır? Aynı şekilde hamile olarak diriltilir diyor. Ayetin şerhine bakıldığı zaman işte o zaman o kıyametin sahnesinden o kadın ne yapacaktır? Çocuğunu düşürecektir diyor. Eee ayet-i kerimesinin manalarından bir tanesinde eğer dünyadayken o çocuk e, diri ise, yani kendisine ruh üflenmiş ise kıyamette de ne yapacaktır? Kendisine o zaman ruh üflenmiş olacaktır. Çünkü tekrar dirilme dediğimiz zaman eğer dünyada hayattan nasibi varsa, hayatta ise ne olacaktır? Kıyamette de o şekilde ahiretten nasibi olacaktır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerinde tekrar dirilmeyi ispat etmiştir. bu buyurur ki Allah Azze ve Celle وَلَيْسَ الْنَذ۪ي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ bi gökleri ve yeri yaratan Allah onun bir benzerini yaratmaya kadir değil midir der ve yine duyur, buyurur ki Allah azze ve celle bu gökleri ve yeri yaratan Allah ve onları Yaratmada acizlik göstermeyen Allah, yani gökleri gökleriyle yaratan Allah ve onları yaratmada herhangi bir acizlik, herhangi bir sıkıntı duymayan Allah Azze ve Celle, ala O diyor, ölüleri yaratmaya kadir değil midir? Bela ala kulli şeyin kadir. Bilakis Allah Azze ve Celle her şeyi yaratmaya kadirdir diyor. Ve burada Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri yaratmasıyla insanı tekrardan diritmesi ne yapıyor? Bunu benzeştiriyor. Yani gökleri ve yeri yaratması nedir? Ondan çok daha azimdir diyor. Böyle olduğu halde tekrar Allah Azze ve Celle insanları diritmeye kadir değil midir? <gülüyor> Kafirler ellerine çürümüş kemikleri alıyor. Onu tak ediyorlar. Ve diyorlar ki bu kemikler toz toprak olduktan sonra Allah bunları mı diriltecek? <gülüyor> Onlara de ki onları ilk kim yoktan var ettiyse işte sonradan da yaratacak olan tekrar diriltecek olan Allah Azze ve Celle'dir. Ve huve bi halqin alim. Allah her türlü yaratmayı bilendir diyor Allah Azze ve Celle. Ve burada Allah Azze ve Celle ilk yaratmayı sonra öldürdükten sonra tekrar diriltmeye ne yapıyor? Delil olarak getiriyor. Ve yine başka bir ayetinde Allah diyor size yeşil ağaçtan ne yaptı? Ateş yaptı diyor. Ve sizler ne yapıyorsunuz? Ondan yakıyorsunuz diyor. Ve Allah Azze ve Celle burada tekrar diriltilmeye o yeşil ağaçtan insanların ateş yapmasını ne yapıyor? Delil olarak getiriyor. İşte o yaş olan, o kuru olmayan ağaçlar nasıl siz ki faydalanıyorsunuz? İşte Allah Azze ve Celle de o şekilde sizleri ne yapacaktır? Yoktan var edecektir. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْمَا تَنْفَاهْلًا Öneyse diyor siz Allah'a nasıl inkar edersiniz? Nasıl ona iman etmezsiniz? Okuntum amvaten feahyaukum sizden ölülerdiniz ve Allah sizleri yarattı diyor. Yani sizler annedenizin kanında bir nutfe diyor. Bir meni Sonra Allah azze ve celle o nutfeden bir damla meniden ne yaptı? Sizleri yarattı diyor Allahu Teala. Elm nahlakukum min ma'in mahin biz sizleri diyor. Böyle hiç değersiz bir sudan yaratmadık mı diyor Allah azze ve celle. Fe'annahu fi qararin mekin ve sizleri annenizin karnına rahmine yerleştirmedik mi? Ila kadarin ma'lum belli bir güne kadar, belli bir şeye kadar feqadarna fe ni'ma qadirun. Ne güzel takdir edeniz diyor Allah azze ve Düşünün ki bir meyt, e, nutfe nedir? Önce e, ölü hükmündedir. Ne zaman ki o nutfe, o meni annenin rahmine düşüyor ve ne yapıyor? Allah Azze ve Celle ona dilediği şekilde can veriyor, dilediği şekilde şekil veriyor ve en güzel surette ne yapıyor? O ölü nutfeye ne Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Hayat veriyor. İşte sizler ölüydünüzdür, unutsedeydiniz Allahu Celle ve Celle de sizi ne yaptı? Yarattı diyor. Bu şekilde yaratmaya kadir olan Allah Azze ve Celle tekrar sizi öldürüp diriltmeye kadir değil midir diyor? Allah Subhanahu ve Teala. Ve ne diyor ki? lem yekunut mezi'eten min meniyyin yumna? Sizler diyor o atılmış bir meniden ibaret değil miydiniz? ثُمَّ كَانْ عَلَاقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ Sonra da asılı bir hücre kümesi olmadı mı? Allah onu yaratıp şekil vermedi mi? فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْعُنْسَ Sonra da ondan erkek ve dişi yaratmadık mı? Diyor Allah Azze ve Celle. اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى اَيُّحْيَا الْمَقْتَ Bütün bunlara gücü yeten Allah Azze ve Celle'nin ölüleri tekrar yaratmaya gücü yetmez mi? Diyor. İşte onlara hep ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Zaten sizler atılmış bir menidiniz. Sonra Allah Azze ve Celle sizlere şekil verdi. İşte bütün bunları Allah Azze ve Celle kadirken tekrar öldürüp diriltmeye kadir değil midir? Diyor Allah Subhanehu ve Teala. yine Allah Azze ve Celle burada taneyi ve çekirdeği misal veriyor. اِنَّ اللّٰهَ فَالِكُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ Allah Azze ve Celle muhakkak ki tanenin ve çekirdeğin yaratıcısıdır diyor. Yuhricul hayye minemmey deriden ne yapar? Ölüyü çıkartır buyuruyor Allah Subhanehu ve Teala. Tohumu düşünün ki kardeşlerim kurudur, hiçbir canı yoktur ama onu toprağa verdiğiniz zaman ektiğiniz zaman ne yapar? Allah Azze ve Celle o kuru tanecikten ne yapar? Meyve yetiştirir koskoca bir o tohumdan ne yapar? bir orman çıkartır Allah Subhanallah. Ve düşünen insanlar için her zaman Allah Azze ve Celle bu şekilde misal vermektedir. Ve yine peygamberlerden, eski kavimlerden Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle tekrar öldürüp dirkmeye dair birçok misaller vermiştir. Mesela İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'den diyor ki e, Rabbi erni keyfetuhiyel mavta ya Rabbi ölüleri nasıl dirittiğini bana bir göster diyor ve Allah diyor ki e İbrahim inanmadı ya Rabbi ben iman ettim inanıyorum ama yakinimin daha da artması için görmek istiyorum diyor ve Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 260. ayetinde belirttiği gibi dört tane kuş al diyor kendine alıştır sonra onları kes Ve parça parça yap ve onlardan her bir parçasını ne yap? Dört tane köşeye koy diyor. Sonra onları çağır diyor. Ve onların sana hızlı bir şekilde geleceğini görürsün diyor. İbrahim Aleyhisselam o dört tane kuşu alıyor. Kendini alıştırıyor. Sonra onları kesiyor. Parça parça ediyor. Her bir parçasını bir yere koy, bir daha koyuyor. Ve gelin dediği zaman hepsi ne yapıyor? Hızlı bir şekilde can bulup İbrahim Aleyhisselam'a geliyor. Ve yine Az ve Celle Bakara Suresi 243. ayet-i kerimesinde Allah Az ve Celle Kur'an'da topraklarından ve evlerinden kaçan kimselerin kıssasını veriyor. Kıssasını anlatıyor. Bu insanlar kendi arazilerinde, kendi topraklarında çıkan bir taun hastalığından veya düşmanla karşılaşılıp karşılaşıp öldürülme korkusuyla kendi vatanlarını, topraklarını ve evlerini terk ediyor. Ve Allah Azze ve Celle onlara bir ceza olarak birçok kişi ne yapıyor? وَهُمْ اُلُوفٌ diyor. Onlar binlerce kişi oldukları halde, sayıları çok oldukları halde Allah Azze ve Celle bir defada onların hepsini öldürüyor. Sonra belli bir müddet sonra Allah Azze ve Celle onlara ömür veriyor. Ve bunlar da umulur ki tekrar e, ki onları diriltiyor. Allah Azze ve Celle'nin onlar için takmış, takdir etmiş oldukları ömürleri tamamlasınlar ve tekrar Allah Azze ve Celle'ye tövbe edip yönelsinler. Ve yine Allah Azze ve Celle Bakara suresi 259. ayeti kerimesinde bununla alakalı misal veriyor. Bir adam çökük çatılar üzerine duvarları yıkılıp harap olmuş bir kasabaya uğruyor ve diyor ki bunu ölümden sonra... Bunu ölümden sonra Allah nereden deriltecek diyor. Ve Allah Azze ve Celle o kimseyi tam yüz sene boyunca öldürüyor. Yüz sene boyunca. Ve tekrar Allah Azze ve Celle diyor ve diyor ki ne kadar kaldın? O diyor ki bir gün veya bir günden daha az diyor önce. Allah ona diyor ki hayır yüz sene boyunca kaldım diyor. Allah onu yüz sene öldürüyor. İnanmazsan yiyeceğine ve İçeceğine bak diyor. Allah Azze ve Celle onun yiyeceğini ve içeceğini hiç bozulmadan nasıl muhafaza ediyor? Sonra diyor merkebine bak, eşeğine bak. O kemik olduktan sonra yüz sene boyunca, yüz sene içerisinde kemik olduktan sonra, parça parça olduktan sonra tekrar Allah Azze ve Celle o merkebini, eşeğini nasıl bir araya getirdi diyerek ne yapıyor? Eski kavimlerden Allah Azze ve Celle misal veriyor. Ve yine Musa Aleyhisselam'ın asasını Allah Azze ve Celle ahşap olan, odundan, parçasından olan bir şeyi ne yapıyor? Büyük bir yılana çeviriyor. Ve o sihirbazların sihrini ne yapıyor? Yutuyor ve tekrar ne yapıyor? O yılanı bir bastona, asaya geri çeviriyor. Yine ashab kef Kehf kıssasına baktığımız zaman... Allah azze ve Allah azze ve celle onlardan sonrakilere ölümden sonra nasıl diriltilirmiş diye misal göstermek için 300 küsür sene boyunca ne yapıyor? Onları bir nevi uykuda veya ölümde tutuyor. Bunların hepsi de bizim için nedir? Daha dünyadayken Allah azze ve celle onları öldürmüş, sonra da diriltmiştir ve birçok ayette de Allah azze ve celle ölümden sonra öldürülecek, öldürüleceksiniz Biz sizi öldüreceğiz. Sonra da kıyamet günü dirilteceğiz diye ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle bize bildirmiştir kardeşlerim. Evet. İmanın şubelerinden sekizincisi insanların kabirlerinden diriltildikten sonra Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hesap vereceklerine iman etmektir. Evet. Allah Azze ve Celle Allah'ın dilediği bir zamanda insanlar öldükten, kabre konulduktan sonra Allah Azze ve Celle'nin dilediği kadar insanlar ne yapacaklar? Kabirde kalacaklar. Sonra Allah Azze ve Celle'nin huzurunda hesap vermek için kaldırılacaklardır diyor. Ki burada dünyadayken kiramen katiplerin dediğimiz melekler tarafından yazılan hesaplar ne yapılacaktı? Kıyamet günü ortaya çıkacaktır. Onlardan kiminin kitabı sağ tarafından verilecektir diyor. İşte onlar saadet ehlidir. Kiminin de kitabı sol tarafından verilecektir ki bunlarda da ehlidir diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki اَلَا يَظُنُوا اُلَٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ Onlar o büyük gün için tekrar deliltilmeyeceklerini mi zannediyorlar? Yevmi yequmun nasuli Rabbil alem. Ki o gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah için ayağa kalkarlar. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim insanlar o gün ayaklarının üzerinde ne yapacaklar? Ayaklarının üzerinde dimdik bir şekilde duya, duyacaklar. Tıpkı kıyamda durdukları gibi. Ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam diyor ki يَقَوْمُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِرَبِّ الْعَالَم۪ينَ Kıyamet günü insanlar, alemlerin Rabbi için ayağa kalkarlar, diyor. Hatta öyle ki, bir tanesinin diyor, kulaklarına kadar gelen ter, den dolayı neredeyse kaybolacaktır, göz, gözle görünmeyecektir. Yani düşünün ki, bir insan denize veya havuza girdiği zaman, kulaklarına kadar girdiği zaman nedir? İnsan neredeyse görünmez hale gelir. İşte o günde diyor, İnsanlar alemlerin Rabbi olan Allah için ayağa kalkarlar ve terlerinden dolayı neredeyse gözmez olurlar diyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve gelen rivayette. Ve ne diyor ki Aliye Sallallahu ve Sellem kıyamet günü güneş 1000 kalıncaya kadar ne yapılır insanlara yaklaştırılır diyor. Ve insanlar dünyada işlemiş oldukları ameller nispetinde terebe olurlar diyor kiminin teri topuklarına kadar aşık kemiğine kadar gelir diyor. Kiminisi ne yapar? Dizlerine, ayak dizlerine kadar gelir diyor. Kiminisi beline kadar gelir teri. Kimininki de artık ne yapmıştır? Ağzından yukarıya kadar çıkmıştı Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylerken ne yapıyor? Ağzına işaret ediyor. Sahih-i müslimde gelen rivayette olduğu gibi. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle'ye وَكُلَّ اِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ ف۪ي عُنُغِهِ Her insanın boynuna kendi amelini doladık diyor Allah subhanahu ve teala. Kıyamet günü de kendisine açık, göreceği bir kitap, yani amel defterini çıkarırız buyuruyor Allah subhanahu ve teala. İqra kitabı. <gülüyor> ve dedin kitabını oku. Kefen İşte bu kitap bugün senin nefsin için hesap görmek için sana kafidir, yeterlidir diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Ve inna Sizin için ne vardır ki, ra'men tertibin çok şerefli katipler, hafaza melekleri vardır diyor. Ya lemun Sizin yaptıklarınızı muhakkak onlar ne yaparlar? Bir bilip dururlar ve süreklini yaparlar. Diyar Allah Azze ve Celle. yemini ve anil şimali qa'id. Çünkü onun sağında ve solunda oturan iki melek vardır, diyor Allah Azze ve Celle. İki alıcı melek vardır. Söylediği hiçbir söz olmasın ki yanında onu gözetleyip yazmasın, diyor Allah Azze ve Celle. Sürekli yanında iki tane melek ne söylediyse, ne yapmışsa hepsini ne yapmakta? kaydetmektedir. Her da kitabına yemti ku alekum hak. İşte bu aleyhinize yalnız ve yalnız hakkı konuşan kitabınız yapmış olduklarınızı elbette yazıyorduk diyor Allahu Teala. Ve onlar diyor kitaplarını okurlar. Ve der ki diyor mali hada'l kitab la yughadiru saghira ve la kebira ila sa. Bu nasıl bir kitaptır, bu nasıl bir defter ki diyor, büyük küçük hiçbir şeyi bırakmadan bütün her şeyi yazmış denir diyor, der diyor. Onlardan kiminin kitap sağ tarafından verilir. فَأَمَّا مَنْ هُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ Her kimin kitabı sağ tarafından verilmişse, فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَهُ كِتَابِيَ Kitabı sağ tarafından verilen adam der ki, hadi gelin okuyun kitabımı der diyor. اِنِّ ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقِ الْاِسَابِيَ Ben zaten böyle bir hesabım olduğunu biliyordum der diyor. فَهُوَ ف۪ي عِيْشَةٍ رَاضِيَ İşte o adam, kitabı sağ tarafından verilen adam nedir? Mutlu bir yaşam içerisindedir. ف۪ي جَنَّةٍ عَالِيَ Bu insan nedir? Yüksek bir cennettedir diyor Allah subhanahu ve seala. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ Ama kitabı Sol tarafından verilenler. <gülüyor> Feekulü <feyakoolu> ya leyteni lembu'te kitabı. Ve der ki keşke benim kitabım verilmeseydi. Kitabı sol tarafından verilen adam. Keşke benim kitabım verilmeseydi. Ve <feyakoolu> <leyteni> lem adrima hisabiye. <kitâbi> keşke ölüm her şey ve hesap nedir bilmeseydim. Ya <feyakoolu yâ> leyti ha kânetul <qâbi> Ve keşke diyor ölüm her şeyin sonu olsaydı. Yaşasak, bitseydik, ölümde ne olsaydı bizim için bir kurtuluş olsaydı, diyor. فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ <gülüyor> Kitab-ı sağ tarafından verilenler. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَّابَ النَّسِيًا Sonra onlar nedir? Kolay bir hesap görülürdür Allah Azze ve Celle. وَيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهِ مَسْرُورًا Ve o insan nedir? Ailesine mutlu bir şekilde gelir. وَأَمَّا مَنْ يَسْرُونَ məl-u-ti fitəbəhə və râ azahri Amabiyyül kitabı arka tarafından verilenler. Fesəv fəyəd'u thuburə O, yok olmayı diler. Ve o, insan, alevli bir ateşe girer diyor Allah Azze ve Celle. Evet. İnsanlar, kitaplar açıldığı zaman, kendi hesaplarını göreceklerdir, diyor. Ve onlar... يَوْمُ يَبْعَسُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَهُ اللّٰهُ وَنَسُّ. Allah onların hepsini dirittiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir zapt etmiştir. Onlar ise yaptıklarını unutmuştur. Allah Azze ve Celle kitapları açacak, defterleri açacak. Ey kulum, sen şunu şunu işledin mi? Kul hatırlayacak. Evet ya Allah. Hepsini ben ne yaptım? işledim yaptım diyor diyecektir kul. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki Buhari'de gelen rivayette sizden hiçbir kimse yoktur ki muhakkak Allah azze ve celle onunla hiçbir hicap, hiçbir örtü olmaksızın ve hiçbir tercüman olmak sizin onunla konuşacaktır diyor. Sonra adam sağına bakacak. Daha önce dünyadayken takdim etmiş olduğu, yapmış olduğu amelden başkasını göremeyecektir. Önüne bakacak, yapmış olduğu şeyden başkasını göremeyecek, Savına, soluna bakacak, önüne bakacak, e ateşi görecek, فَتَّقُ النَّارَا اُولَوْ بِشِرْقِ تَمْرَةٍ Yarım hurma tanesiyle de olsa kendimizi cehennem ateşinden kurtaradıyor. Allah Resulü aleyhisselatu ve Şimdi buna da kardeşlerim Bu ayet ki Allah Azze ve Celle bütün mükellefleri ne yapacaktır? Kendisi hesaba çekecektir. Ve onlara tek tek değil hep birlikte ne yapacak? Hesaba çekecektir. Ki burada Allah Azze ve Celle her kimle konuşmuşsa bu onun rahmetini ve onun ona olan merhametini fazlalaştıracak. Ve kimin içinde konuşması onun azabını ne yapacaktır? Daha da fazlalaştıracak. Ve Allah diyecek ki اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَن۪ي اَدَمَا اَلَّا تَعْبُودِ الشَّيْطَانِ Ey Ademoğlu! Ben sizden ahit almamış mıydım şeytana takmayın diye. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُّب۪ينَ Ve o sizin için apaçık bir düşmandır. Sakın ona oymayın şeytana takmayın diye ben sizden ahit almamış mıydım diyecek. Allah subhanahu ve teala. Yine bununla alakalı denildiğine göre Allah Azze ve Celle meleklerine onların hesabının görülmesi için emir verecektir. Ve eğer Allah Azze ve Celle bir kimsenin hesabını kendi üzerine almışsa ne yapacaktır? O kimseyi mümin olduğunu ve bağışlayacağını işaretidir demişlerdir. Eğer de bir insanı melekler hesaba çekerse ona da azap edileceğini söylenmiştir. En iyisini Allah bilir kardeşlerim. Evet. Hesaptan sonra ne vardı? Artık amellerin tartılması gündeme gelir kardeşlerim. <gülüyor> Seleften Ebu Seyf Ez Zahid diyor ki kardeşlerim benimdir hesabımın Allah Azze ve Celle'den başkasının tarafından görülmesi benim hoşuma gitmezdir. Çünkü bir hesabı Allah Azze ve Celle görürse kıyamet günü o diyor ne yapar? Günahları bağışlar diyor. Ve yine sıfyan-ı sevri diyor ki selefter benim diyor hesabımın kıyamet günü babam tarafından dahi görülmesini istemem diyor. Çünkü muhakkak ki Rabbim benim babamdan daha sayımlıdır diyor. Evet o gün peygamberler şahit olacaktır. Və şahit olanlar şahit olacaktır. وَج۪ئَ بِالنَّب۪يِّينَ وَالشُّهَدَائِهِ وَقُضِيَ بَيْنُهُمْ بِالْحَقُّ وَهُمْ لَا يُظْنَمُ O gün peygamberler ve şahit olanlar getirileceklerdir. Ve kendi aralarında hak ile ne olacaktır? Hüküm verilecektir. وَهُمْ لَا يُظْنَمُونَ Onlar asla zulme uğramayacaklardır. Buradaki şehit nedir? Şahit olan kimse? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdır. Ve her peygamber ne yapacaktır? Kendi ümmetine şahitlik edecektir. Sonra tabi ki e, defterler açılacak ve onlara unuttukları şey ne yapılacaktır? E, söylenilecektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'de gelen rivayette diyor ki Nuh Aleyhisselam kıyamet günü getirilir diyor. Ve kendisine denir ki Sen kavmine tebliğ ettin mi? Allah sana bir peygamberlik görevi verdi. Sen bunu kavmine tebliğ ettin mi denir diyor. Ümmeti getirilir. O Nuh aleyhisselam evet ettim der diyor. Sonra Nuh aleyhisselamın ümmeti getirilir. Bu peygamber size tebliğ etti mi? Onlar da bize diyor herhangi bir uyarıcı gelmediler gelmedi derler diyor. Sonra Nuh aleyhisselam çağrılır. Sen onları tebliğ et, onlara tebliğ ettiğine dair bir şahidin var mı denir diyor. Nuh aleyhisselam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ümmetidir denir diyor. Ve ondan sonra onlar getirilir ve Nuh aleyhisselamın kavmine tebliğ ettiğine dair onlar ne yapar? Şahitlik eder. İşte bu diyor sizin. وَكَذَٰلِكَ جَعَنَّاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Allah diyor ki. Biz sizleri vasat bir ümmet kıldık. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanlara şahitlik etmeniz için. وَيَكُونَ الْرَسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِدَهُ Peygamberin de sizin şahit olmaz. İşte budur. اَلْيُسْلَاتُ <gülüyor> وَالسَّلَامُ O gün ne yapılacaktır? Artık insanın bedeni, bütün organları eli, ayağı, dili ne yapacaktır? Bütün cevarihi organları şahitlik edecektir. Yamu teşhedu aleyhim en senetuh ve edihim ve erculuhum bima kanu O gün kıyamet günü insanlar Rablerinin karşısında ayakta dururlar ve onların dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına şahitlik ederler diyor. Ve diyor ki, "Uma kuntum testetirun en yeshed aleykum semuukum ve absa ve la وَلَاكِنْ ظَانَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَعْيَ وَلَوْا كَث۪يرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ Onlar diyor, sizler yarın kulaklarınızın, gözlerinizin ve dahi derilerinizin sizin için şahitlik yapacağından çekinmemiştiniz diyor. Ve zannetmiştiniz ki sizin yaptığınız birçok şeyi Allah Azze ve Celle bilmiyor. Ama yarın nedir? Sizin gözünüz kulağınız ve deriniz sizin yaptıklarınıza şahitlik edecektir. Ve ne diyor ki, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ O gün kafirlerin yaptıklarına derileri şahitlik edecektir. Ve onlar derler ki, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ Derilerine derler ki, لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Niçin bizim aleyhimize şahitlik yaptınız? قَالُوا Deriler derler ki, deri Antakana Allahu allazi antaka kulli her şeyi konuşturan Rabbimiz bizi de konuşturdu der diyor. El yawma nakhimu ala afwahikum wa bin-naqris azlaminiza mühür vururuz diyor Allahu Teala Celle. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arculuhum bima kanu yaptıklarınıza elleriniz ve ayaklarınız ne yapar şahitlik eder diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki o gün ne yapılacak? Bütün organlar konuşturulacak ve ne yapmış ise, nereye gitmiş ise, ne sadaka vermiş ise veya ne hırsızlık yapmış ise ne yapacaktır? Veya ne hayır işlemiş ise eller, ayaklar ve derimiz ne yapacak? Bizlere şahit edilecek. Evet. Sahih-i Müslim'de gelen bir rivayette Enes ibn-i Malik radiyallahu diyor ki, biz de bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydik. Ve o esnada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam güldü. Ve dedi ki, etedrûne mimme adhak Beni neye, neyin güldürdüğünü veya niçin güldüğümü bilir misiniz? Bizler dedik ki Allah ve Resulü en iyi bilerdir. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Kıyamet günü bir kulun Rabbisi ile Rabbisi ile olan bir konuşmasından dolayı güldüm diyor. Rabbi der ki şey kul der ki ya Rabbi elen tujirni Ya Rabbi sen beni zulümden korumadın mı? Yani bugün zulüm yok öyle değil mi? Evet. Ya Allah diyecek ki evet korudum. Yani bugün zulüm yok. Ve adam der ki Ama ben kendime diyor benim tarafından bir şahit getirilmesinden başka bir şeye razı değilim diyecek diyor. Yani o gün sadece dilinin konuşturulmasını isteyecek diyor. Ve Allah Azze ve celle diyor ki diyecek ki kefe bi nefsi kelev yeum aleyke Bugün kendi nefsin senin aleyhine şahit olacak. Şahitlik şahitlik edecek. O bilkiramin kâtibîn şubûdâ. Ve kirâmin kâtibleri o dünyadayken iki yazıcı melek de senin üzerine şahitlik edeceklerdir diyor. Ve daha sonra o adamın ağzına mühür vurulur diyor. Ve kendi şeylerine, e, vücuduna, ağızlarına denir ki konuş denir diyor. Daha sonra o bütün ağızları, eli, ayağı, derisi ...yaptıkları her şeye ne yapar... ...bir bir anlatmaya başlar... ...diyor. Daha sonra... ...kendisi o kula... ...ağzına mühür vurulan kul... ...tekrar konuşmasına müsaade edilecek... ...diyor. Ve adam bütün vücuduna... ...diyecek ki sizler benden... ...uzak durun, ırak olun... ...ben ancak sizin için... ...mücadele ediyordum diyecektir ...diyecek. Diyor. İşte o gün ne yapılacak ...bütün ağza mühür vurulacak, dile mühür vurulacak, o gün bütün azalar eliyle, ayağıyla, derisiyle ne yapacaktır? işte o yaptıklarını dünyadayken şahitlik edecektir. Bununla beraber kiramen katibin melekleri ne yapacaktır? Dünyadayken yapmış oldukları şeylere şahitlik edecektir kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle her Zamanın, zamanının bütününü Allah'a kullukla itaatte geçiren kullarından eylesin kardeşlerim. Çünkü ölüm ne zaman gelir bilinmez. Allah Azze ve Celle bizlerin ölümünü iman üzere almayı hepimize nasip eylesin ya kardeşlerim. Allahümme Allah amin. Evet o gün hakikaten çetin bir gün Allah Azze ve Celle o günde Rabbimizin karşısında ayakta durduğumuz o günde kitabı sağ tarafından verilen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 bize nasip eyle ya rabbi bizlere düstünü hatime ya rabbi güzel bir ölümle ölmeyi hepimize nasip ya rabbi اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان la ilaha illa enta astaghfiruka wa atubu ileyke va akhir du'wana alhamdulillahirabbil alamin